Allahümme salli ve sallim ve barik ala abdike ve rasulike ve nebiyike ve habibike ve kalilike muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in amma ba'd Bugün 26 Ağustos 2009 Çarşamba El-Akidatü Seferiniye Seferani Akidesi Seferini Akidesi şerhlerimizin, şerhimizin 3. dersi Tevfik Allah'tan 210 nazımdan şu ana kadar ilk 2'yi şerh ettik değil mi? İlk 2 derste. İlk ders mukaddimeydi zaten. İkinci derste birinci ve ikinci nazımı şerh ettik. Neydi birinci ve ikinci nazım? Qal el-Mu'el-Qal el-Nazimurrahimahullahu ta'ala Elhamdülillahil-Qadimil-Baqi Muqadderunil-Ajali vel-Arzaqi Heyun Alimun Kadirunma vücudu Kamet vehil eşya vücudu Bunlardı. Bugün inşallah nazımdan şerh edeceğimiz üçüncü ve dördüncü nazım Ney bunlar? Delethala vcu değil ha Subhanhu Fa hakimulvari Tıma Sal tu vesallam mu sarmada. Bu ikisi. Evet, ne diyor şimdi e, Nazım Rahimullah? Diyor ki, dellet ala vucudihi hawarisu dellet delalet etmiştir. Göstermiştir neyi? Ala vucudihi, onun varlığını, onun varlığına delalet etmiştir. Onun varlığının üzerine, onun varlığına delalet etmiştir. Buradaki vücudihideki he, Allah'a gidiyor. Yani Allah'ın varlığına delalet etmiştir. Ne? El havadisler. Yani bütün olan, yaratılmışlar, hadis sonradan ortaya çıkan her şey demek. Bu da Allah'tan gayri her şey demektir. Tamam mı? Dellet, delalet etmiştir. Ne? Ala vücudihi, Allah'ın, onun vücuduna. Yani Allah'ın varlığına. Ne? El havadisler. Sonradan olan her şey. Subhanehu, o subhandır. Allah subhendir f ve o el hakim mu hakimdir elvari su varisidir bu devlet al vucu değil hava su subhane hakimul vari su tamam tekrar var mı tercüme ihtiya Anladın mı Nazmın ikinci kısmı ne diyor ki sıme sonra ثُمَّ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سَرْمَدًا SONRA ES-SALAT VE SELAM SERMEDA SERMEDA EBEDE DEMEK EBEDEN DEMEK SERMEDEN EBEDEN DEMEK ha EBEDEN DEMEK Sarmada EBEDE THUMM as ve selam selamu SONRA SALAT OLSUN VE SELAM OLSUN EBEDEN kime? ALEN nebiy, NEBİYE Nebiye El Mustafa, Mustafa yani seçilmiş olan Nebiye, Kenzil Huda, Hidayet hazinesi olan, seçilmiş Hidayet hazinesi, seçilmiş olan Nebiye. Ebeden salat ve selam olsun. Tekaliyorum. Tümme sonra. Yani bu ne yaptı. Önce Allah ilk beytan itibaren Allah'a hamd etti, sena etti vesaire, değil mi? Sonra dedi ki tümme sonra. Yani Allah'a senadan sonra ki müvaris olan e, vücudiyetine, varlığına bu alemlerin delil olduğu Allah'a işte hamd'dan sonra senadan sonra vesaire diyor ki ve sonra es-salatu salat olsun ve selamu selam olsun sermeden ebed ebediyen kime ale'nnebi nebiye el-mustafa seçilmiş olan nebiye kenzilhuda hidayet hazinesi olan seçilmiş olan hidayet hazinesi seçilmiş olan nebiye Ebedi olarak salat ve selam olsun. Tamam. İşte bu iki e, Nazm'ı şerh edeceğiz inşallah bugün ki dersimizde. de. Şimdi Nazm'ın başına dönüyoruz. Diyoruz ki Dellet ale, ala vücudihil havadisu Allah'ın varlığına havadisler sonradan olan şeyler delalet etmiştir. Şimdi o zaman müellif rahimahullah burada neyi istilal etmek istiyor? Neyi ortaya çıkarmak istiyor? Etra, havadislerin havadis bir kere cem'u hadis hadisin çoğuludur. Hadis ortaya sonradan çıkan. Mesela bizim ağzımızdan dökülen sözlere de hadis denir. Neden? Çünkü susmuştuk sonradan ortaya çıktı yeniden. Benim her ağzından çıkan bir harf, film bir öncesi var. Yani bir başlangıcı, yok. Ee, bir başlangıcı var. Anlatabiliyor muyum? Ve öncesi var vesaire. O zaman hadis sonradan çıkan şeyler, ortaya çıkan şeyler. Şimdi o zaman müellif burada ne gibi bir istilal yapmak istiyor? Müellif burada bu havadislerin Allah Azze ve Celle'nin varlığına delalet ettiğinin istillalidir bu. Diyor ki bütün bu var olan eşyalar Allah Azze ve Celle'nin varlığına delalettir. Bunu ilmi kitaplarda, akidevi kitaplarda bunu güzel bir ıslahla kullanırlar. Bunu yazabilirsin istersen. Güzeldir. Çok görürsün bunu. Kullu hadisin la budde min muhdesin. Her hadisi bir muhdis eden, her hadisi mutlaka bir muhdis eden şeyin olması gerekir. Yani her sonradan ortaya çıkaran, çıkarılan şey, bak şimdi, her sonradan ortaya, çıkar, ortaya çıkan şeyi ortaya çıkaran bir şey olması lazım. Tamam Bir sebep, bir şey olması lazım. Yani ben hadisim. Ortaya çıkıyorsam beni ortaya çıkaran bir, so bir şey olması lazım. Vesile olarak anne baba. Ama bazen anne baba bile vesile olmayabilir. Değil mi? Anne baba bile vesile olmayabilir. Mesela İsa aleyhisselam gibi mesela. Babası yoktu. Anlatabiliyor musun? Bu adet olarak. Sonra bunun sonu sonu sonu ta Allah azze ve celle de bir yerde tıkanacak. Bu da Allah azze ve celle. Tamam. Şimdi Allah Kur'an'da buyuruyor ki şimdi çok güzel bir ayet söylüyor. Em min şey'in em humul halikun. Onlar bir şey olmadan mı yarat yaratıldılar? Yani hiçbir şeysiz mi yaratıldılar? Yani bir yaratıcı olmadan mı yaratıldılar? Yoksa onlar yaratıcılar mı? Ne bu ne de bu. Bir mi? Ne bu? Ne de bu. Ne onlar herhangi bir şeysiz yaratıldılar. Ne de onlar yaratıcılar. Durum ikisi de iptal olunca o zaman geriye bir alternatif olması Gerektiği için mecburen. Bu da Allah Azze ve Celle'den başka bir şey olmuyor. Şimdi o zaman diyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin havadisler Allah Azze ve Celle'nin vücudiyetine delildir. Tamam mı? Vücudiyetine delildir ve Allah Azze ve Celle'nin vücudiyetine delil olarak iki şey, iki şey e, iki, yani Allah Azze ve Celle iki şeyi delalet ediyor. Bir, sem'i bir de aklı. Akli. Yani hem akli olarak Allah Azze ve Celle'nin vücudiyeti var hem de sem'i olarak. Sem'i'den yani duyma. Bu da duymadan kastımız nas'tır. Mesela akide kitaplarında, fıkıh kitaplarında herhangi bir kitapta sem'i veya akli duydu ibarelerini duyduğu zaman her zaman alimler şunu kasteder: Akli'den akıl. Sem'i'den ise duyma. Duymadan da nas'ı kastedirler Kur'an sünneti. Tamam mı? Şimdi sem'i olarak demin okuduğumuz ayet. Allah ne buyuruyordu? اَمْخُلِكُوا مِنْ غَيْرِ şeyin, اَمْهُمُ الْخَالِكُونَ onlar bir şeysiz mi yaratıldılar yoksa onlar mı yaratıcılar? Em <gülüyor> khalaqu's yoksa onları yeri göğü mü? Yani yoksa onlar yeri göğü mü yarattılar? Bellahi yok inanırlar. Bir türlü inanmazlar diyor. Tamam mı Allah? Bu semaey bir de aklı olarak demin söylediğimiz şey. Enne kulli hadisin la budde muhdis. Her hadise bir muhdis gerekir. Yani her ortaya çıkarılmış şeye şey için bir ortaya çıkaran olması gerekir. Tamam mı? Ancak şimdi burada bir soru sormamız gerekir. Acaba müellif rahimahullah Allah azze ve celle yani bu, nazım, bu nazımları e, zikrederken Allah azze ve celle'nin varlığına sadece bu yolu izleyerek mi yani işte hadis havadisleri sonradan ortaya çıkan şeyleri ortaya koyarak mı ispatlamış bu yolu mu seçmiş sadece? Cevaben diyoruz ki hayır. Ama müellif bunu sesseydi sadece eğer bunu kastediyorsa sadece işte Allah azze ve celle'nin vücudiyetine delalet eden sadece bu yaratılmış olan şeylerdir. Bunu kastediyorsa bu şüphesiz ki bu batıl. Ama müellif bunu kastetmiyor. Tamam mı? Müellif bunu kastetmiyor çünkü zaten müellifin nazmının sonuna kadar baktığımızda başka deliller de sunuyor müellif. Tamam mı? İleriki ta ileriki nazımlarda vesaire. Çünkü Allah azze ve celle'nin varlığına delalet eden Şeyler hem şer'idir. Bu da işte sem'i dediğimiz. Akli'dir. Hissidir ve fıtri'dir. Özellikle bu dört şeyi zikrederler halimler. Allah Azze ve Celle'nin varlığına dört şey delalet eder. Bir şer'i. iki akli. Üç hissi. Dört fıtri. Şimdi şer'iden kastımız yani Kur'an sünnet nasları. Allah Azze ve Celle'nin varlığına delalet eder. Ya da akli. Akli de demin işte e, sunduğumuz akli mukaddimeler. Bir şey varsa mutlaka onu yaratan olmak zor. Olması gerekir. Üçüncüsü de fıtrat. Fıtrat dediğimiz olay. Akıl dışında ve bu etrafta müşahede edilen bu havadisler dışında Allah Azze ve Celle'nin varlığına delalet eden bir de fıtrat vardır. Mesela Allah Kur'an'da ne buyuruyor? Fıtrat <gülüyor> Allahe'lleti fataran nasu aleyhe. Allah'ın insanları hangi fıtrat üzere yaratmışsa ona çevir. Yani ne diyor mesela? Allah diyor ki وَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ hanifen. Resulüm yüzünü ne yap? Hanif olarak dine çevir. Sonra ne diyor Allah? Fıtrat Allah leti fataran nase aleyhe. Allah'ın insanları hangi fıtrat üzerine yaratmışsa ona çevir. Tamam. Hangi fıtrat üzerine yaratmışsa ona çevir. O zaman demek ki fıtratla delalet ediyor. Zaten her insan kendi nefsinde bu fıtratı bilir. Her insan kendi nefsinde bu fıtratı bilir. Başı sıkıştığı zaman veya bir şey talep etme, ettiği zaman mutlaka kalbi bir yere yönelir. O da Allah Azze ve Celle'dir zaten. Bunu fıtri olarak bilir ve insan kesinlikle bunun hepsinden atamaz. Tamam mı? Bunların hepsi şey, hissi olaraktan da alimlerin kastı şu. Şimdi biz bazen mesela başımı sıkıştığında, tamam mı? Allah Azze ve Celle'den bir şey talep ediyoruz. Bir bakıyoruz ki Allah Azze ve Celle o talebimizi anında yerine getiriyor. Veya topluca insanlar çıkıyor, hiçbir bulut yok yani etrafta. Yağmura sebep olacak mesela. Vesile olacak. Çıkıyor topluca insanlar dua ediyor. Birden görüyor ki bulutlar geliyor. Yağmur yağıyor vesaire. Değil mi? Yani bir sürü şey. Hissi olarak insan hep hayatında bunu yaşar. Hissi olarak görür bir sürü şey. Allah Azze ve Celle'nin varlığına delalet etmiştir bu. Hiç yağmur yokken insanlar tutup dua eder. Birden yağmur gelir. İşte bu hissi olarak anlıyoruz ki Allah Azze ve Celle'nin vücudiyetine delalet. Bazen mesela atıyorum. Kişi mesela diyelim ki bir atıyorum köprüden geçecek veya herhangi bir yoldan geçecek, hiç sebebi yokken veya hiçbir e, geçerli bir mazereti yokken, bazen insan o yoldan geçmeyi, geçmeye vazgeçiyor. Tamam mı? Birden böyle kalbi başka bir tarafa meylediyor, yolunu değiştiriyor. Veya e, hiç bilmediği bir sebepten dolayı, düz yürüdüğü yoldan iki adım sola veya sağa kayabiliyor. O anda bir bakıyorsun ki ya o gideceği yol çökmüş ya bir kaza olmuş ya üstten bir saksı düşmüş vesaire. Ama o saatlerce düz olarak yürüdüğü yoldan hiç sebepsiz yolunu değiştiriyor. Ve onu tamamıyla sokan Allah Azze ve Celle onun kalbine. Vesile olsun da bu yolunu değiştirmesi ki ona zarar gelmesin. Bunların hepsi hissi şeyler. İnsan mutlaka hayatının çeşitli dönemlerinde bunu yaşamıştır. Hiç ummadığı sebepten dolayı bir şey yapmıştır. Sonradan anlamıştır ki eğer onu yapmasaydı başına şöyle şöyle bir felaket gelecekti gibi. Anlatabiliyor muyum? İşte hissi olarak da zaten alimler bunu kastediyor tamam mı? Evet nazm'a dönüyoruz diyoruz ki Dellet ala wucudihil havadisu Onun varlığına havadisler var olan oluşumlar delalet etmiştir. Subhanehu o sübhandır. Şimdi subhan ne demek? Mesela biz e, secdede falan kullanıyoruz. Subhan rabbiyal aala, rükuda işte subhan rabbiyal azim. Subhan, sebbah'ın e, ismi masdarıdır. Sebbah'ın nedir? İsmi masdarıdır. Şimdi sebbah tesbih, subhan tesbih oradan, subhan tesbih'ten gelir. E, tesbih tenzih demektir aslında tenzih demektir tamam mı? Yani eee Subhan Rabbiyal Alâd'a dediğimizde biz Allah'ı tenzih ederiz. Bak şimdi. Allah'ı tenzih ederiz. Şimdi bunu Türkçeye çeviren, çeviren kitaplara baktığımızda diyorlar ki Subhan Rabbi el Ala yani yüce Rabb'i noksan sıfatlardan tenzih ederiz diye çeviriyorlar. Yani Subhan'ı Subhan Allah'ı mesela Subhan yani, Allah diyoruz. Subhan Allah yani Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Şimdi dedik ki tamam. Subhan tenzih demek. Ya tesbihten geliyor. Tesbihte de tenzih demek. Peki bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Bu kelimenin neresinden çıkıyor? Şundan. Şimdi sen Allah'ı tenzih ederim dediğinde bu umum mu? Yani şu şu şu noktalarda tenzih ederim. Şu şu noktalarda tenzih etmem diye herhangi bir kayıt getiriyor musun? Getirmiyorsun. Getirmediğin zaman umum oluyor. Umum olduğun zaman bütün eksik sıfatlar bunun içine giriyor. Ha, o yüzden bütün bu Türkçe'ye çevrilenler senin eksik sıfatlardan tenzih ederim. Doğru. Tam bir doğru bir tercüme. Tamam mı? O yüzden Subhan tenzih demek. Ama biz buna ekstra bir vasıf veriyoruz. Bütün noksan sıfatlardan tenzih diyoruz. Tamam mı? Çünkü neden? Umumdur bu. Allah dediğinde umum olarak gelmiş. Herhangi bir bu umumu haslaştıran bir şey yok. Veya mutlağa mukayyetleştiren bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Her ne kadar umumla mutlak arasında fark varsa o fıkıh usulü konusu. Tamam mı? Ala kulli hal. Anladık burayı. Evet. O zaman Subhan bütün noksan sıfatlardan tenzih etmek demektir Allah'ı. Tamam mı? Çünkü e, daha ilmi olarak bakacak olursak şunu söyleyelim. Bu çünkü önemli bir fayda aklımıza gelmişken hazır. Şeyh Hüseyin'in de zaten buna değinir. E, sonra yine Şeyh Halher Rasul olsun. Ayetül Vasiyye'de gerçi bunu biz biraz anlattık. Subhan kelimesi aslında sebeh'ten gelir. Sebeh mesela eee Hızlı olmak, aniden geçip gitmek, uzaklaşmak manalarına gelir. Bak şimdi dikkat et. Subhan kelimesi asıl da harflerinden alınmıştır. Sebehe aslında aniden geçip gitmek, uzaklaşmak. Mesela at ne demek Arapçada biliyor musun at? Ne demek? Hisan. Bir, ma bir şeyi daha var biliyor musun? Feres. Şimdi ata e, hızlı böyle hızlıca aniden geçip giden ata mesela Araplar derler ki Feresun sebuhun. Subuh, bak Subha, Subhan-ı Sebehten almış ya, Atas Sebeh derler. Neden? Çünkü hızlı geçip gittiği için. Şimdi o zaman Subhan kelimesinin ilmi olarak daha köküne indiğimiz zaman, işte uzaklaşmak, hızlı geçip gitmek manasına gelir. Peki, hızlı geçip gitmek, uzaklaşmak, Allah hakkındaki Subhan arasında bu ikisinin ne gibi bir bağlantısı var? Çünkü biz Allah'ı eksik sıfatlardan tenzih ettiğimiz zaman ne yapıyoruz? Tabiri caizse Allah'ı uzaklaştırmış oluyoruz. Yani şu manada uzaklaştırmış oluyoruz. Tenzihi Allah'tan ayrı tutmuş oluyoruz. Geçip ge gidiyoruz. Tenzihe e, Tenzihten yüz çeviriyoruz. Yani eksikliklerden yüz çeviriyoruz. Noksan sıfatlardan yüz çeviriyoruz. Aniden onu Allah'tan nef ediyoruz hızlı bir şekilde. Tamam mı? O yüzden Sübhan kelimesi oradan alınma. Tamam mı? Buraya dikkat edelim. O zaman diyoruz ki tesbih, Allah Azze ve Sübhan, Allah Azze ve Celle bütün noksan sıfatlardan tenzih etmek. Ancak bu noksan sıfat ya Allah Azze ve Celle'nin sıfatının bizzat aslında olur. Tenzih, eksiklik, yani eksikliği nefret ya bizzat Allah Azze ve Celle'nin sıfatının aslındadır ya da Allah Azze ve Celle'yi mukarene etme itibariyledir. Ne demek bunlar? Şimdi mesela Allah Azze ve Celle, Azze ve Celle haydır, diridir, alimdir, bilendir. Kadirdir, kudret sahibidir, kadir olandır yani, hakimdir, hikmetlidir, hikmet sahibidir, azizdir, izzetlidir vesaire. Şimdi bunlar hepsi Allah'ın sıfatı. Bu sıfatların tek tek bizzat zatına baktığımızda diyoruz ki bu sıfatların bizzat zatında eksiklik yok. Yani Allah Azze ve Celle'nin hayat sıfatı var. Diyoruz ki bu hayat asıl itibariyle başlı başına içinde kemaliyet bulunan ve içinde eksiklik bulunmayan bir sıfattır. Mesela hayat sıfatının içinde ne gibi bir kemaliyet var Allah azze ve celle'nin veya ne gibi bir eksiklikten münezzeh ne diyebilirsin? Mesela bir düşün, bir mesela önceki dersimizi bir düşün. Ne diyebilirsin? Düşün. Allah'ın öncesi ve sonrası kimseye değil. Yani hayatın kemaliyeti bu güzel. Peki ee, bizim hayatımızın e, eksikliği nerede mesela Allah'a nispetle? Öncemiz var, başlangıcımız var. Ben Aynen. Çok güzel. O zaman diyoruz ki bak Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarının bizzat kendisinde eksiklik yok. Mesela hayat sıfatını ele aldığımızda Allah Azze ve Celle'nin hayatının bir başlangıcı yok. Hayatının bir sonu yok. Ve hayatı hiç kimseye muhtaç değil. Ama bizim için öyle değil. Bizim hayatımızın başlangıcı var, sonu var, muhtaçız vesaire. Tamam. Bütün sıfatları bu şekilde. Tamam. Bütün sıfatları bu şekilde. Mesela bir tane de örnek verelim. Alim, bilen. Şimdi bizim bilmemizin ne gibi bir eksikliği var? Bir, biz bilmeden önce cahildik. Yani ilmimizin önünde bir cehalet söz konusu. Bir basamak öncesi var, o da cehalet. Değil mi? İki, ilmimizi unutma diye bir sıfat varıt olabilir ilmimize. Yani o ilmi unutabiliriz. Eksik bilebiliriz, zayıf bilebiliriz. Allah'ta hiç bunların hiçbiri de yok. O zaman iki önemli nokta var. Allah'ın ilminin önünde bir cehalet yok. Yani Allah sonradan bilmedi. Biz sonradan bildik. Bilmeden önce cahildik. Bu bir. İkincisi Allah ilminin bir başlangıcı yok ve ilmine hiçbir zaman cehalet arız olmaz. Ama bizim ilmimize cehalet arız olabilir, tamam mı? Ve bütün sıfatlara böyle e, Kemaliyetlere örnek verebiliriz. Şimdi bu sıfatı bizzat asıl itibariyle ele aldığımızda, bir de mukarene, yani başkasına mukarene yaptığımızda, başkasıyla kıyasladığımızda, ölçtüğümüzde. Tamam mı? Yani Allah Azze ve Celle'yi, bundan da ne kastediyoruz? Allah Azze ve Celle'yi mahlukatlara benzetmekten kaçınma olayı. Tamam mı? Mahluk Çünkü biz mahlukatlara benzettiğimiz an Allah Azze ve Celle'nin sıfatlarını ne yapmış oluruz? noksan vasıfla vasıflamış oluruz. Şimdi bu müşebbihe en böyle eee şer'i olan mantıki cevaptır. Şer'i mantıki cevaptır. Çünkü neden? Bugün mesela müşebbihe diyor ki Allah'ın eli işte bizim elimiz gibidir. Tamam. Şimdi adaletsizlik yapmayalım. Tarihte Allahu alem. Yani benim şu ana kadar bildiğim kadarıyla, öğrendiğim kadarıyla Allah'ın eli tamamiyle benim elim gibidir veya yüzü benim yüzüm gibidir diyen hiçbir müşebbihe Bilmiyorum ve böyle bir fırka olduğunu da zannetmiyorum. Tabii daha çok bahse ihtiyaç var. Allahu alem tabii. Bildiğim kadarıyla tamam mı? Böyle bir fırka yok tarihte. Yani e, bunlara da tam bir şey yapmayalım. Yani adaletsizlik olur. Bütün yönleriyle Allah Azze ve Celle'yi benzetmiş değiller mahlukatı. Yani işte benim şu an yüzüm Allah aynı bu şekilde yüzüm gibi değil. Bazı yönleriyle benzetiyorlar. Ala <gülüyor> kulli Bazı yönleriyle benzesinler külli olarak benzesinler Ne olursa olsun bu. Eksiklik ifade eder. Çünkü müşebbiheler bile kendi aralarında muttefik halindeler ki bizim sıfatlarımızın içinde ne var? Noksanlık var. Mesela yüzümüzde ne gibi bir noksanlık olur? Tutup bıçakla kesersin kesilir ya en basit mesela. Ha, salla gitsin yani anladın mı? Bir eksiklik arız olabilir. Değil mi? Yüzümüz güzelse çirkinleşebiliriz ileriki dönemde. Değil mi? Alakulli hal yani bir sürü örnek verebilirsin. Şimdi durum böyle olunca Durum böyle olunca diyoruz ki kulların sıfatlarında eksiklik var. Allah Azze ve Celle'yi kulların sıfatıyla mukarene ettiğin an gibidir bile desen otomatikmen e, kendisinde eksiklik bulunan bir zatla kıyaslamış olduğun için otomatikmen Allah'ı ne yapmış olursun? Eksik sıfatla vasılamış olursun. O yüzden mukarene babından da Allah Azze ve Celle Sübhan'dır. Tamam mı? Ama şey Hüseyin'in güzel bir lafı var. Bunu söyleyeyim diyor ki mesela kişi genelde secdede işte Sübhane A'la dediğinde işte rüküde Sübhane Rabbiye vesaire bunları kullandığında genelde insanın aklına ne gelir? Allah Azze ve Celle övmek gelir. Değil mi? İnsan genel olarak budur. Yani bunu her insana söyleyemezsin ama genel olarak budur. Kişi tesbih ettiği zaman işte ben Allah'ı övüyorum hep aklına bu geliyor. Allah'ı övmek. Halbuki İbn-i diyor ki çoğu zaman insanın aklına, çoğu insanın aklına Allah'ı tenzih etmek gelmiyor. Çünkü neden? İnsanın zihninde hemen şu var. Bu zikirdir. Zikirde ibadet. Ben ibadet yaptım Allah'a övdüm. Hep insanın aklında bu var. Halbuki zikir ibadet olmakla beraber içerdiği bir mana var. E baktığımızda içerdiği mana nedir? Allah'a tenzih etmek. O yüzden biz hep Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Ala dediğimizde hep Allah'a öv, övme aklımıza geliyor. Tamam övmeden bir pay var. Ne manada bir pay var? Tenzih ediyor. Yani sonuçta Allah'a ibadet ediyorsun. Ama bir de içerdiği mana itibariyle düşünmek lazım. O da nedir? Allah Azze ve Celle sen tenzih ediyorsun. Bunun bu manayı da zihnimizde hazır etmemiz gerekir. Tamam? Evet, eee nazma dönüyoruz. Ne dedi mi Elif Rahimullah? Dellet ala wujudihi'l havaris. Onun vücudiyetine havarisler delalet de etmiştir. Subhanehu o subhandır. Sonra burayı kadar anlattık. Sonra dedi ki "Fahuve" ve o yani Allah El hakimu hakimdir. El Varis varistir. Hakim Allah azze ve celle'nin isimlerinden bir isimdir ve o'l azizü'l şeklinde ayetler var vesaire. O'l Hakim hakîm vesaire ayetler var. O zaman Allah Azze ve Celle'nin isimlerinden bir tanesi ne? Hakim. Tamam mı? Peki hakim hükümden, ihkamdan alınmıştır. Tamam mı? Hüküm e, ihkamdan alınmıştır. Hikmet nedir? Hikmet, "vaz'u şey'i fî mevdi'ihi" bir şeyi yerine koymanın ismidir. Hikmet bir şeyi yerine koymanın ismidir. Mesela diyelim ki şurada bir kalemlik var. Ben şu elimdeki kalemi mesela, tamam mı? Tuttum o kalemliğe değil de, mesela şöyle bir örnek vereyim mukarene olarak ki anlaşılsın. Önümde klavye var diyelim mesela atıyorum. Önümde bir klavye var. Bilgisayarın başındayım ben mesela. Bu klavyenin yanında da benim kalemliğim var. Tamam mı? Bu kalemlikten çıkardım ben kalemi. Bilgisayarda gördüğüm herhangi bir şeyi not alacağım. Tuttum not aldım kağıt üzerinde. Sonra onu Koyacağım, kalemimi bırakacağım. Tutup da o kalemi o klavye tuşlarının arasına sıkıştırıp batırırsam, tamam mı? Buna zulüm denir lügatta. Ama tutup onu kalemliğe koyarsam bizzat yerine işte buna hikmet denir. Şimdi hikmet ne o zaman? وَدَعَشْشَيْءِ بِف۪ي مَوْدِعِ Bir şeyi olması gereken veya bulunması gereken yere koymanın ismidir hikmet lugatta. O zaman Allah'ın yaptığı her şey hikmetlidir dediğimizde ne, ne oluyor? Yani Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şey... Yaptığı bütün fiiller neymiş? Yerli yerinde. Olması gereken yerdeymiş. Tamam mı? O yüzden e, mesela Allah'tan gayrısına iba, ibadet et, edene ne deriz? Biz etmiştir deriz. Tamam mı? Mesela şirkin zulüm olması gibi. Çünkü neden? Zulüm hikmetin tam zıttıdır lugatla aslında diyebiliriz. Çünkü zıt, e, zıttıdır diyoruz neden? Şimdi zulmü... Tarife baktığımızda zulüm nedir lügatta? Va, <gülüyor> eee, vad'u şey'i fi Bir şeyi olmaması gereken yere koymak. Hikmet neydi? Bir şeyi olması gereken yere koymak. Bak şimdi. Dikkat et. Bunlar çok ilmi ıslahlar. Bunları fıkhetmen lazım. Akide kitaplarını anlamak için Allah'ın kitabındaki kelamın manalarını fıkhetmen için bunlar lazım. Bak şimdi. O zaman iki tarifi mukayeseli olarak söylüyoruz. Hikmet vad'u şey'i fi mevdi'ihi. Bir şeyi yerine koymak. Yerli yerine koymak. Zulüm zıttı olarak Bir şeyi olmaması gereken yere koymak. Şimdi Çaya ben şeker atarsam Buna hikmet denir. Tuz atarsam buna zulüm denir. Neden? Çünkü çay aslen örfen Tamam bir insan vardı tuzlu çay seviyordur. Ondan bahsetmiyoruz. Biz örfü aslı konuşuyoruz şimdi. Tamam mı? Örfen ve aslen Şeker Ne? Çaya şeker mi konulması gerekir? Tuz mu? Şeker konulması gerekir. Şeker koyduğun zaman şekeri olması gereken yere koydun mu? Koydun. Bunun ismi Lugaten Hikmet. Tamam mı? Şimdi zulme dön. Tuzu sen aslen çorbaya koyman lazım mesela değil mi? Eğer çay ve çorba varsa yan yana. Ama tutup onu çaya atarsan o şekere ne olur? Zulmetmiş olursun. Çünkü zulüm bir şeyi olmaması gereken yere koymak. Tuzun da yeri olmaması gereken yeri çaydır. Olması gereken yeri çorbadır mesela. O yüzden dinde caiz olmayan her şeyin ortak ismidir zulüm. Bak şimdi dikkat et. Dinde caiz olmayan her şeyin ortak ismidir zulüm. Hikmet de dinde caiz olan yapılması gereken her şeyin ortak ismidir. Şimdi sahabeler lugat olarak bunu umum üzerine aldıkları zaman o kendisine zulmedenler ayetini ne yapıyorlar? Ya Resulallah kim kendisine zulmetmedi ki diyorlar. Çünkü onlar zulmü lugat manasına adı altında umum olarak anlıyorlar. Şimdi anladık mı sahabeler neden zulmü umum olarak anlama? Çünkü Arap dili edebiyatında bunun kökü böyledir. Bütün hepsini umum olarak kapsar. Tamam mı? Bütün hepsini umum olarak kapsar. Yani olmaması gereken şey. O yüzden sahabe bu umumu aldığı zaman buna küçük günah, büyük günah, küçük şirk, büyük şirk her şey giriyor bunun içine. Tamam mı? O yüzden lugat olarak aldılar bunu. Sonra, sonra sahabeler bunu lugat umum olarak anladıkları zaman diyorlar ki Ya Resulallah hangimiz kendimize zulmetmedik ki? Sonra işte Nebi Seselem ne diyor? İşte şirk büyük bir zulümdür ayetini söylüyor. Yani oradan kassın ne oldu? Büyük şirk oldu. Tamam? Oradan kassın ne oldu? Büyük zulüm oldu. Çünkü zulüm de iki ay büyük zulüm, küçük zulüm. Büyük zulüm şirk işte. Nebi sallallahu söylediği gibi. İnne'şirke le zulmüne azim. Şirk büyük bir zulümdür. Tamam mı? Şimdi şimdi biz neden zulmü anlattık? Yani ne alaka var metinle? Şu alaka var, alaka var. Şimdi Allah'ın isimlerinden bir tanesi Nazım'ın söylediği gibi Hakim, değil mi? Bu hakimin zıttı hakimin içi nedir? Hikmet demek. Hikmetin zıttı ne? Zulüm. Şimdi alimlerin dediği gibi el eşya tuta tebeyyenu bi Bazen eşyalar zıttını anlatmakla anlaşılabilir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi bir şeyi anlatmanın çeşitli yolları vardır. Ya o şeyin içeriğini anlatırsın, karşı taraf anlar. Ya da o şeyin zıttını anlatırsın. Mesela adam sana der ki, mesela kötülüğün zıttı kötülük ne demektir? Diye birisi sana sordu diyelim. Tam. Diyelim ki bir İngiliz Türkçe öğreniyor, kötülüğü bilmiyor. Tamam mı? Kötülük kelimesini duydu bir kitapta, bilmiyor. Desek ki sana kötülük nedir? Sen ona içeriğini anlatır anlatarak, tamam mı? Anlatabilirsin. Veya zıttını anlatarak dersin ki iyiliğin zıttıdır. O İngiliz adam mesela, tamam mı? İngilizce bilen o adam mesela, iyilik kelimesini biliyor. Ama kötülük kelimesini bilmiyor. Sana diyor ki kötülük ne? Sen dersin ki iyiliğin zıttı. Öyle anlayabilir. Şimdi burada da bu baptan biz anlattık bu zulmü. Şimdi Allah'ın isimlerinden bir tanesi nedir? Hakim. Hakim hik hikmet sıfatını barındırır. Hikmet de her şeyi yerli yerine sağlam bir şekilde yapandır. Çünkü hikmet -o -şey -e bir şeyi yerli yerine koymak. Zıttı zulümdür. Zulüm bir şeyi olmaması gereken yere koymak. Tamam. Evet bu Allah Celle'nin isimlerinden bir tanesi. Peki. Hazır yeri gelmişken şunu anlatalım. فَهُوَ Hakimul الْوَارِسُ O hakimdir, varistir dediğinde Allah'a hakim dedik isimlerinden birisi müellif burada isabet ediyor. Tamam mı? Peki, hüküm bir şeyi yerli yerine koymak. Ancak Allah Azze ve Celle'nin hükmü ikiye ayrılır. Kur'an'a ve sünnete baktığımızda hükmü ikiye ayrılır. Bir kevni hüküm, iki şer'i hüküm. Yani Allah Azze ve Celle'nin şer'i olarak hükmettikleri yani diğer bir ismiyle dini olarak hükmettikleri. Bir de Allah'ın kevni olarak hükmettikleri. Diğer bir ismiyle de kaderi olarak hükmettikleri. Tamam mı? Kaderi olarak hükmettikleri. Şimdi bunların arasında fark var. Bir. İki ana fark şeklinde ayırabiliriz bunları. Şer'i hükmü, Allah'ın şer'i hükmü nedir? Kevni hükmü nedir? Şimdi şer'i hükmü Allah Azze ve Celle'nin dini olarak Hükmettikleri şey, mesela namaz işte beş vakittir, işte namaz kılacaksın, işte oruç vardır, oruç tutacaksın vesaire. Bunlar nedir Allah Azze ve Celle'nin? Dini olarak hükmettikleri. Peki kevni olarak hükmettikleri kaderi, mesela işte Yılmaz doğacak. Bu dünyanın sonu gelecek kaderi olarak. Levh ve mahfuzda bunların hepsi yazılıdır. Tamam mı? Yani kaderi olarak kıyamete kadar vuku bulacak her şey. Tamam mı? Şimdi aralarındaki fark ney? Şer'i hükmün hepsini Allah sever ama kevni hüküm arasında sev, sevdikleri de var, sevmedikleri de var. Mesela şer'i hüküm olarak Allah bütün şer'i hükmü severden maksat ne? dedi ya Allah şer'i olar olarak hükümler ortaya koyar. Namaz, oruç, zekat, ana babaya iyilik. Şer'i olarak Allah bunu, hük bu hükmü ortaya koyar, bunları yapın der. Ve bu ortaya koyduklarının hepsini Allah sever. Neden? Dinden olduğu için. Tamam mı? Şar'i olarak hükmettiklerinin hepsini sever. Bir de Allah bazen kevni olarak hükmeder ama hükmettikleri arasında sevmediği şeyler de var. Mesela benim e, günah işlediğimi Allah hükmetmiştir. Kevni olarak, kaderi olarak ama bunu sevmez. Tamam mı? Firavun'un küfretmesini Allah hükmü olarak levh-ü mahfuzda yazmıştır. Hükmü bu hükmü koymuştur. Ama Allah bunu sevmez. Tamam mı? Allah bunu ne yapmaz? Sevmez. Ama buna rağmen Firavun küfrederken de Atıyorum ben yalan söylerken de bunu ben diledim. Firavun küfrü diledi. Tamam mı? Dilediği için ondan sorunlu. O ayrı bir bak. O zaman birinci fark. Şer'i hüküm ile kevni hüküm arasındaki fark neymiş? Şer'i hükümün hepsini Allah sever. Kevni hüküm arasında Allah'ın sevdikleri de var, sevmedikleri de var. Mesela kevni hüküm arasında Allah'ın sevmedikleri Firavun'un küfretmesi. Tamam mı? İblisin insanları sarttırması. Peki kevni hükümünün arasında sevdikleri mesela Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in doğması, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in peygamber olması. Allah azze ve Celle onu sevdi. O hükmü peygamber efendimiz doğmadan koymuştu kaderde zaten. Tamam mı? Ha. O zaman diyoruz ki kevni olarak bir de şer'i olarak hükümler arasında birinci fark bu. İkinci fark da şer'i Şer olarak hükmettiği şeyler vuku bulabilir de bulmayabilir de. Ama kaderi olarak hüküm koyduğu her şey vuku bulmak zorunda. Olmak zorunda. Örnek. Şimdi şer'i olarak Allah neyi hükmetmiş? Bütün insanların iman etmesini hükmetmiş. Değil mi? Veya bütün mükellef insanların ne yapmasını emretmiş? Namaz kılmasını emretmiş. Peki Allah hüküm, hüküm olarak iman edin. Bunu hüküm olarak koymuş ortaya. Namaz kılın. Hüküm olarak emretmiş bunları. Peki insanların hepsi namaz kılıyor mu? He? Kılmıyor. Peki kılmadan ölenler var mı? Evet var. Demek ki Allah Azze ve Celle'nin şer'i olarak hükmettiklerinin hepsi olacak diye bir şey söz konusu değil. Olabilir de olmayabilir de. Peki kevni olarak kevni olarak kevni olarak Allah Azze ve Celle'nin hükmettiği her şey olmak zorunda. Çünkü zaten onu yeri göğü yaratmadan, mahlukatı yaratmadan 50 bin sene önce yazmış zaten Allah Azze ve Celle. nelerin olacağını. Hükmetmiş yani. Tamam mı? Aralarında iki fark var. İki fark var. Tamam mı Allah Azze ve Cid'in hükümler arasında? Evet. Ama işgal olan bir şey var. Bak şimdi. Bu insanlar insanlara geçmeden önce şu var. Şimdi dedi ki Allah'ın hükmü bak şimdi kevni olarak bir de Allah'ın hükmü şer'i olarak. Allah kevni olarak bir mesela diyelim ki bidat ehlinin kabrin önünde secde ederek ona ibadet etmesini bile Allah hükmetmiştir. Ama bu hükmeden Allah o kula dileme sıfatını vermiştir. Dileyen küfresin, dileyen iman etsin. Madem ki Allah diyor ki dileyen küfresin, dileyen iman etsin. Demek ki o insanın seçme hakkı var. Tamam? Seçme hakkı olunca da o insan onu yaparken, onu yaparken diliyor, dilemiş oluyor. Doğru mu? Onu yaparken dilemiş oluyor. Ama şunu unutmayacağız. Allah kafirin küfrüne bile hikme ederken şey hükm ederken onu hikmetli yapmıştır. Tamam mı? Ama bu hikmeti biz bile bileceğiz diye bir şey şartiyet söz konusu değil. Allah bildirmeyebilir. O Allah'ın ilminde gizlidir. Tamam mı? Bu Allah'ın ilminde gizlidir. Buraya çok dikkat edeceğiz. Allah'ın ilmi de gizlidir bu. Ama şuna iman edeceğiz. Allah ister iyi şeylere hükmetsin, ister za bize zahiri kötü gelen şeylere hükmetsin. Bunun mutlaka altında bir hikmet vardır ve o hikmetin içinde bir hayır vardır. Ama onu biz bilmeyebiliriz. Tamam? Onu biz bilmeyebiliriz. Bunun tafsili daha ileriki derslerde gelecek inşallah. Tamam? Bunun tafsili ileriki derslerde gelecek. Çünkü neden? Neden diyoruz mutlaka hepsinde hikmet vardır? Çünkü Allah Azze ve Celle'nin hikmet sıfatı var. İşte sen o hikmet sıfatına iman ettiğin zaman, onu ilmi olarak bildiğin zaman bu işgal çözülür. Şimdi biz diyoruz ki Allah Firavun'un küfretmesini yarattı ama bunda bir hayır var biz bilmiyoruz. Bir hikmet var bunda mutlaka. Neden? Çünkü Allah'ın hikmet sıfatı var. Delil, Allah'ın hikmet sıfatı var. Hikmet de neydi? O yüzden biz zaten bak dikkat edersen bazı kelimelerin ilmi olarak manalarına iniyoruz ve inmek zorundayız. Inmediğin zaman, kelimelerin manalarını bazen fıkhetmediğin etmediğin zaman, Şeyhül İslam'ın dediği gibi kafa allak bullak olur bir şey anlayamazsın. Şimdi biz diyoruz ki Allah Firavun'un küfrüne hükmetmiştir ama bunun içinde bile hayır vardır. Delil ne hayır olduğuna, iblisi yaratmasında bile hayır vardır. İblisin küfretmesinde, bizi saptırmasında bile hayır vardır. Ama, ama biz bunu bilmiyoruz. Delil ne hayır olduğuna, Allah'ın hakim ismi. Hakim ne? İçinde hikmet sıfatı var. Hikmet ne? Bir şeyi yerli yerinde yapmak. Allah Hakim'in dediğinde ne demek? Ben bir şeyi yerli yerinde yaparım demek. Tamam? Durum böyle olunca o zaman Allah Azze ve Celle'nin yaptığı her şey yerli yerinde. Ama bugün işkar olan insanlar işte niçin bu böyle? Bundaki hikmet ne? Şundaki kasıt ne? Bunları araştırıyorlar. Bu batıl. Bu sahabenin menheci değildi. Sahabeler duyuyordu nasları teslim oluyorlardı. iman ediyorlardı. Ama bugün bakıyoruz maalesef insanlar sanki hani Sanki Allah Azze ve Celle'nin ilmini kuşatacak kadar akıllı, akıllı olduğunu zannediyor insanlar. Çünkü hiç kimse o kadar akıllı değil. Nebi Sassalem'de bile o, o tasavvur yok yani Allah Azze ve Celle'nin bütün ilmini kuşatacak. Sanki insanlar kendilerin, kendilerinde bu akılın var olduklarını zannederek hikmeti araştırmaya çalışıyorlar. Hikmeti araştırmak batıldır. Bazen sahabeler bir şeyden sorurlardı, Nebi Sassalem cevap verirdi. Onun üzerine gitmezlerdi daha. İman ederlerdi. Tamam mı? O yüzden mesela e, geliyor bir tane sahabe e, Ayşe radıyallahu anha diyor ki e, e, ya Ayşe yani bu hayızlı kadının durumu ne oluyor oruç tuttuğunda şey. Hmm, e, işte hayızlı olduğunda orucu şey namazı kaza etmiyordu orucu kaza ediyor. Sen haruri misin diyor? Yani sen harici misin kastediyor. Çünkü hariciler Harur bölgesinde oranın ismini almışlar. Sen Haruri misin diyor? Biz diyor Or, namazın kazasını biz diyor hayız olurduk, namazın kazasıyla olunurduk, orucun kazasıyla olmazdık. Bak o hikmetten soruyor Ayşe radıyallahu anh'a. Sebebi ne diyor? Bunun hikmeti ne? Yani ikisi de ibadet, birisi oruç, birisi namaz. Neden birisinde kazadan emrolunuyordun da birisinde olmuyorsun? değil mi? Sanki ha, tabiri caizse bu Allah'a hesap sorma. Yani ya Rabbi sen bana mantıklı bir şey söyle gibi. Anlatabiliyor musun? Ayşe radıyallahu anh'ın direkt önünü neyle kesiyor? Bak şimdi subhanallah. Diyor ki sen haruri misin? Bir. tabir caizse ne diyor? Sen bidat ehli misin? Çünkü Haruri demek harici hariciler de bidat ehliydi. Sen A Ayşe radıyallahu anh diyor sen bidat ehli misin? Bunun iki sebebi var Ayşe radıyallahu anh öyle dediğini. Bir, bu tip sorular bidat ehlinden gelir. İkin, i̇ki, e, hariciler, hariciler hem namazı hem de orucu kaza etmeyi şey yaparlardı. Tamam Şimdi ve öyle demekle yetinmiyor bir cevap daha veriyor Ayşe radıyallahu anh. Diyor ki Nebis'e sallallahu bize bunu emrederdi. Yani biz bununla emrolunurduk namazı terk etmekle ömür olunurduk. Şey namazı kaza etmemekle emir olunurduk. Orucu kaza etmekle emir olunurduk. Yani ne biz buna emir olunurduk, teslim olduk. Bu kadar. Yani yok şunda şöyle hikmet var, bunları hiç araştırma ile emir olmadık biz. Biz bunu emir o yüzden yapıyoruz. Yapmamızın sebebi emir olunduğumuzdan, illa bir hikmetininni bileceğimizden dolayı değil. Böyle bir şartiyet söz konusu değil. Tamam? Bu sahabenin meneciydi ve buna buna benzer şey çok. Hatta Allah Kur'an'da ne buyuruyor? وَمَا كَانَ لِي مُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَدَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ <اَمْرِهِم> Yani mümin Allah Azze ve Celle veya Resulü bir işeği hakkında emrettiği zaman, bir hüküm koydukları zaman, mümin erkek ve mümin kadının bu konu hakkında, bu işleri hakkında başka bir şey seçmeye hakkı yok. Emin olduğu zaman yapacaksın. Nedir bundaki hikmet, nedir bundaki sebep? böyle bir şey ya hakkımız yok tamam evet kimisi de anladı ki inşallah nazma dönüyoruz dellet ala vucudihil havadis subhanahu fehuval hakimul varisu. onun varlığına havarisler delalet etmiştir o subhandır ve o hakimdir ve varistir peki varis şimdi varis kısaca anlatacağız çok şey değil şimdi varis de Allah azze ve celle'nin isimlerinden bir isimdir ama ilginçtir Çoğul sigası ile gelmiş, ceme sigası ile gelmiş, tekil değil. Kuranda çoğul sigası ile Allah'ın varis ismi. Allah Kur'an'da an, Kur buyuruyor ki, inna nahu nerithul arda wa ma aleyha. biz yere ve üzerindekilere varis oluruz diyor Allah Azze ve Celle. Bak, çoğul olarak gelmiş varis ismi. Veya, veya Allah Kur'an diyor ki, ve, e, ve kunna nahu varisun biz varisleriz diyor Allah Azze ve Celle. Biz varisleriz diyor, tamam? Mı? O zaman varis ismi mevcut. Varis ne demek peki? Kendisinden öncesine kendisinden öncesine ee, varis olan. Kendisinden öncesine varis olan. Peki bu ne demek? Bu ne demek? Şimdi bak bütün her şey Allah'a döndürülmeyecek mi? Bütün her şey yok olucu değil mi? Tamam mı? Her şey yok olucu olunca ve Allah azze ve celle baki olunca ne olmuş oluyor? Bütün her şey Allah'ın olmuş oluyor. Zaten her şey Allah'ındı. Tamam mı? Mesela Allah'ın dediği gibi Bugün mülk kimin elindedir? Yani ben varisim. Yani benim sonum olmadığı için Tamam mı? Benden sonra da hiçbir şey olmadığı için Kimse benim varisim olamaz. Ne manada? Yani benim hükmümü benden sonra kimseye alacak. Olamayacağı için her şeyin varisi ne yani? Allah Azze ve Celle. Tamam mı? Evet. Devam ediyoruz nazma. Üçüncü nazım oydu. Dedi ki bugün iki nazım anlatacağız. Dördüncü kısmı. Sümme salatu vesselamu sermede. Sonra salat olsun ve selam olsun. Sermede ebedi olarak kime? Ale'n-nebiyyil Mustafa kenzil Hidayetin hazinesi seçilmiş olan nebiye olsun. Salat ve selam, tamam Şimdi sanki burada müellif ne demiş oldu? Ben nazmın en başından beri, yani birinci nazmından nazımdan beri şu ana kadar Allah Azze ve Celle'ye hamd ettim. Ona övgüde bulundum. Övgüden sonra da şimdi Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hakkını e, gündeme alarak tamam mı? Nebi Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in hakkını gündeme alarak ona salat ve selam ediyorum. Ona övgüde bulunuyorum manasında. Çünkü neden? Allah Azze ve Celle hakkından sonra kimin hakkı geliyor? Kendi nefsimizden, ana babamızdan sonra kim? Yani ana babamız da dahil, kendi nefsimiz de dahil. Allah'ın hakkından sonra kimin hakkı geliyor? Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hakkı. O yüzden müellif sümme diyor, sonra diyor. Dikkat et lafzına. Sünne sallallahu ve selamu sarmada. Sonra Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ebediyen salat ve selam olsun. Tamam? Evet. Şimdi sünne sallallahu ve selamu sermada. dedi ki burada sarmada ebede. Ebeden demek. Peki salat ne demek? Evet. Salat ne demek şimdi? Duada Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hakkında ona salat olsun dediğimizde ne demek? Diyoruz ki tabi bunu ee, ulemalar çok konuştu. Yani çok konuşmuşlar tarih boyunca bu salat hakkında. Ne demek? Ancak diyoruz ki Allahu alem Ebu Aliye'nin Buhari'deki yaptığı tefsir Allahu alem en sahih kavillerden bir tanesi Şeyh Useymin'in de tercih ettiği gibi hatta birçok alim alimimizin de tercih ettiği gibi hatta işte Şeyh Aliher Ras olsun başkaları olsun birçok ilim de tercih ettiği gibi Allah'ın salatı yani Allah'ın nebi e sallallahu aleyhi ve resulüne salatı onu, onu, bu Bukhari'de var e, yani talik olarak gelmiş cezim sıhhasıyla Bukhari'de. Allah'ın peygambere salatı ne demek? Onu meleklerin katında övmesi demek. Onu meleklerin indinde onu övmesi. Onu meleklerin indinde övmesi. Yani Allah azze ve celle meleklerinin indinde peygamberin özelliklerini, özel sıfatlarını zikretmesi. Tamam. Mesela Allah evliyaları övmez mi? <gülüyor> Hı? Müminler şunlar şunlar der. Vasıflarınız öyle der. Allah dilediğini över. Tamam. Dilediğine yemin eder. Bunlar hepsi Allah'ın fiili. Tamam. Allah dilediği için bunları yapar. Hikmetinden dolayı. Şimdi Allah'ın Resulüne salatı onu meleklerinin katında övmesi. Yani özel sıfatlarını bildirmesi. Nasıl ki Allah dilemiş de Kur'an'da müminlerin sıfatlarını bildirmiş, onları övmüş. Özelliklerini, evliyaların özelliklerini ha inma'l mu'minun allazeena izâ zikira'llâhi iz'taddat kulûbuhum minel erkâniseladır ki Allah anıldığı zaman kalp e, izâ zikira'llâhi iz'taddat Allah anıldığı zaman kalper ürperir izâ aleyhim âyâtuhu zâdat hüme îmânan onlar Allah'ın ayetleri okunduğu zaman imanlarını artırır vesaire o, tamam mı o yüzden diyoruz ki Allahu alem salat Allah'ın Resulü'ne salatı Ebu Ali'nin dedi Ebu Ali Ebul Ali'nin de dediği gibi eee övmesi peygamberinin meleklerinin katında övmesi yani o e, meleklerinin katında onun güzel övülen sıfatlarını zikretmesidir tamam mı ancak bazı mesele alimler bazı alimler diyor, diyorlar ki Allah'ın salatı rahmeti demektir <gülüyor> yani e, diyorlar ki alimler salat rahmet demektir tamam mı? salat rahmet demektir yani Allah'ın salatı Allah'ın rahmeti demektir Tamam, ancak diyoruz ki Allahu alem bu görüş zayıf. Neden? Çünkü bak Kuranda Bakara suresinde bir tane ayet var. Allah diyor ki Ula iki alehim salawatumün Rabbihim varahme. Onların üzerinde, onların üzerine Allah'tan bir salat ve rahmet vardır. Bak ne yaptı Allah? Salatla rah rahmeti e, ayırdı. Aslen atıfta asıl olan, aslı konuşuyoruz. Her zaman değil. Ama asıl olan atıfta nedir? muhayeledir Yani manalarının birbirinden ayrı, ayrı olması. Allah burada rahmetle e, salatı birbirinden ayırması mana olarak ayrı ayrı olduklarına delalettir. Tamam mı? Başka bir yöne de bakabiliriz. Mesela e, a, rahmetle salatın ayrı olduğunun başka delili de var. Şu, şudur. Alimler. İttifak etmişlerdir ki aralarında bir kişiye rahmetle dua etmen caizdir diye. Bir kişiye rahmet okuman caizdir. Alimler buna ittifak etmiş. Mesela e, mesela diyorsun ki işte Şeyh Hüseymin'den bahsediyorsun. Şeyh Hüseymin Rahimelullah. Hüseymin Allah kendisine merhamet eylesin. Bak bu şekilde ne yapıyorsun? Merhamet okuyabiliyorsun veya işte bir e, ölün var diyorsun ki Allah ona rahmet eylesin. Bak bunda ittifak var alimler arasında tamam mı? Bunda kimsenin bir muhalefeti yok. Rahmet okuyorsun, dua ediyorsun. Tamam mı? Bunda ittifak etmişler alimler ama bir kişiye salat edip etmeyeceğinde ihtilaf etmişler. Alimlerin ittifak, e, rahmette ittifak ettik, etmeleri, salatta da ihtilaf etmeleri neye delil? Demek ki manaları birbirinden ayrıymış ki alimler birisinde ittifak etmişler, birilerinde ihtilaf etmişler. Anladık mı manasını? Hı hı. Yani a, e, manaları bir olsaydı rahmette ittifak eden salatta da ne yapardı? İttifak ederdi caiz midir mi? Demek alimlerin indinde bu kelime olarak manaları da ayrı. Tamam mı? Lugatı en iyi bilen alim Allah'ın da bunlar. Tamam mı? Evet. O yüzden diyoruz ki bunların hepsi de delildir ki e, bunların hepsi delildir ki e, salat rahmetten ayrı bir şeydir. Yani salat rahmet, rahmetin mutlakından daha husustur. Ancak tabi e, hazır gelmişken bunu şeyh de değiniyor Husey min e, buna değiniyor. E, caiz midir? Bir kişiye salat zikretmen caizdir. Ancak bir şartla onu onun alametiymiş gibi bunu şiar edilmemek şartıyla, çok meşhur etmemek şartıyla, her onun ziketinde mutlaka salatla kayıtlanmamak şartıyla caizdir inşallah. Çünkü ona bir hususiyet vermiş olursun. Böyle de hususiyet, bu şekilde hususiyet de caiz değil. Tamam O zaman bir insan tutup dese ki Allahümme salli ala Muhammed. Allahümme Muhammed'e salat eyle dediğinde. Ne demiş oluyor? Yani Allahümme etni aleyhi fil ile il a'la demiş olur. Yani Allah'ım onu meleklerinin katında öf. İnna Allahü ve melâiketehu yusallûne alen nebiyyâ eyyühellezîne âmenu sallû aleyhi ve sallimu teslimâ. Allah ve melekleri Resul'e salat ederler. Ey iman edenler siz de Resul'e ne yapın? Salat edin. Değil mi? Biz de Resulullah salat ettiğimizde ne demiş oluyoruz? Allah'ım, Allah'ım Muhammed'i meleklerinin katında öv. Peki Allah'ın, Allah meleklere salat eder dediğinde, yani Allah şey Allah, peygambere salat eder dediğinde, yani Allah melekleri Allah Resulü meleklerinin katında ne yapar? Över. Peki meleklerin Allah'a, şey meleklerin Resulullah'a salatı, ona duası. Bizim salatımız, duamız. Çünkü duamız nedir yani duamız? Yani Allah'ım onu öf. Dua etmiş oluyorsun Allah'a. Allah'ım onu meleklerinin katında öv. Tamam mı? Sen sen Resulü Resule bir kere salat getirirsen ne yaptın? Allah'tan istedin ki Resulü Allah da sana on kere salat eder. Kim Resulullah'a bir salat ederse bunların aslanı mevcut. Allah da ona on kere salat eder. Yani kim Resul'e Allah'ım onu öv dediğin zaman Allah seni de 10 kere över. Allah Resulü övene, Resul'e salat edene, Allah'ın Resulü övmesini isteyen Allah da 10 on kere onu över. Tamam? Manalar budur. Evet. Şimdi nazma dönelim. Nazma dönelim. Ne demiştin Naz Nazım İmam ee, Sifari'nin? sıfatlarını? "Fimme salatu vesselamu sermede, sonra salat olsun." Ve ne olsun? Ve selam olsun. Selam ne peki? Şimdi, selam selamettir aslında. Tamam mı? Selam, selamettir. Yani bütün afetlerden kurtuluşa ermek. Bütün afetlerden kurtuluşa ermek. Yani biz Resul'e selam ettiğimizde, selam salat ve selam ettiğimizde, Resul'ün bütün afetlerden uzak olmasını temenni ediyoruz. Ancak şimdi birisi derse mesela bir avam kafasına takıldı bu veya herhangi birisi. Geldi bize dese ki yani şimdi biz nebi sallamın selametli olması için dua etmiş oluyoruz ya selam. Mesela bir kişiye dediğin zaman es aleyküm ne demek? Selamü aleyküm selam üzerine olsun ne demek? Yani yani selamet üzerine olsun. Bütün afetten kurt kurtarsın seni demek Allah. Bir manası da bu. Çünkü selam oradan alınmış selimeden. Tamam mı? Kurtulmak. Şimdi bir insan dese ki e, Nebi sallam öldüğünü için biz ona selametle ha. Selametle dua edelim ki. Şimdi, bak şimdi. Herhangi ne nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e biz selametle dua ettiğimizde selametin manası, yani selamın manası bütün afetlerden selamete ermek, kurtulmak demek değil mi? Güzel. Bu afet dünyadaki afetler mi, ahiretteki afetler mi? Ee, herhangi bir kayıt gelmediği için dünya veya ahiret Anlatabiliyor muyum? Bu ikisini de kapsar. Bak şimdi ikisini de kapsar. O zaman demek ki Nebi sallallahu aleyhi ve selleme senin selam ellemen. Çünkü biz ne diyor Ettehiyyatü lillahi ve salavatü ve tayyibatü. selamu aleyke. Selam üzerine olsun. Yani bütün afetlerden kurtulma üzerine olsun. Bak şimdi. Zaten değil. Şimdi bak şimdi. Buyur. Zaten hani yok ki, zaten... Bak şimdi bir... Şimdi, Nebi Sallemin bunlara ihtiyaç duyması diye bir şey, yani e, Nebi Sallemin bunlara ihtiyaç duymuyordu. Biz neden bunları söyleyelim diye bir şey söz konusu değil. Adam bu çok batıl bir şey. Nebi Sallemin, Nebi geçmiş ve gelecek günahlara affin halde ibadet etmiyor muydu? Ha? Ama şükredeceğim edeyim eden bir kul olmayayım mı? Bak, bu bir. İkincisi, lafıma devam ettiğim zaman anlayacaksın sen. Zaten Nebi Sallem selamete ermemiş mi, ermiş? Ama bak şimdi, umumu sen kayıtlama. Nebi nasıl kurtulmamış mı? E niçin ona selametle dua edelim ki? Yani niçin selam söyleyelim ki? Nasıl o selamete ermiş? Dil. Şimdi lafzının umumuna devam edeyim mi anlayacaksın. Bak şimdi. Nebi saseleme biz selam verdiğimizde ne demiş oluyoruz aslında? Allah'ım onu selametten kurtar. Bütün kötü afetlerden kurtar. Şimdi bak. E, biz selam bütün kötü afetlerden onu selamete erdir dediğimizde bu umum mu bu lafız? Umum. Yani genel mi bu lafız? Genel. Yani dünya veya ahiret diye ay ayırıyor muyuz? Ayırmıyoruz. He, o zaman durum böyle olunca lafımız ne olmuş olur bizim? Yani Allah'ım onu hem dünyadaki afetlerden hem de ahiretteki afetlerden kurt kurtar. Çünkü Allah Azze ve Celle herhangi bir beşeri selamete erdirmediği zaman ne olur? Helak olur. Bundan dolayı peygamberlerin e sırattan geçerken e, yani insanlar sırattan geçerken peygamberlerin duası ne Hiç okudun mu? Bukhara'daki hadiste. Allahümme sellim sellim. Allahum sellim sellimet. Yani ne? Allah'ım selamete erdir, selamete erdir, selametli kıl, selametli kıl diye dua ederlerdi. Bak şimdi. Sen peygambere bütün afetlerden dediğin zaman bu dünyada ve ahirette de umum mu? Umum. Peki dünyadaki bu selamet, bütün kötü afetlerden selameti ermesi ne gibi bir şey olabilir? Hı? Nebi Sallallahu ve bütün hayatını ne için vermiş? Onun için asıl olan nedir? Dini değil mi? He? Sen ona bütün afetten selamete erdir dediğinde buna Nebi Sallallahu dini de girmiyor mu? Asıl olarak dini giriyor. He? Yani Ya Rabbi onun selamet, dinini selamet... Ne yap? Selametten kurtar. İki, Nebi Sallallahu şey, afetten kurtar. İki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem biz e, illa diri olması mı lazım? Kim bu şartiyeti ko ko e, koyuyor? Biz Nebi sallallahu aleyhi ve selleme selamet erdir dediğimizde ya Rabbi. Onun şu anki cesedini niye kastetmeyelim? Ne gibi bir engel var? Ya Rabbi onun kabrini koru. Tapınılacak puttan koru. Yani tapınılacak put olmasından koru. Tarihte yok mu? Bak tarihi oku. Yok mu insanlar Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin cesedini çıkar çıkarmaya çalışmışlar, kazmaya çalışmışlar vesaire başaramadılar? He? O yüzden biz Nebis Aleyhisselam'ı selamete erdir dediğimizde bu dünyayı da kapsar. Çünkü o dünyada cesedi var şu an. Kabrinde diri. Yani onun cesedini selamete erdir. Tapılmasından engelle. Koru. Onun cesedinin kabrinden çıkarılıp çıkarılmasından koru vesaire Anlatabiliyor muyum? Biz duamızı yapacağız. Bize düşeni yapacağız. Tamam mı? Ondan sonra onun dünyadaki dinini koru. Bak hep dünyayı kapsayan bir sürü noktası var. Ahirete geldiğim zaman onun ümmetini koru. Anlatabiliyor muyum? Vesaire. <gülüyor> O, o, o zaman diyoruz ki Resul'e selam dünyada ve ahirette olur. Tamam mı? Ee, hem bu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in nefsi içindir bu selamet hem de dini içindir. Tamam. Şimdi nazma dönüyoruz. <gülüyor> ne dedi e, rahimeullah? Sonra salat olsun, sünne salatu ve selamu selam olsun sarmada yani ebede ebedi olarak kime? Al-ennabiyye, Nebiye. Şimdi nebi kelimesinin köküne yani inelim mi? Allahu alem uzar ders. Şimdi inelim tabi bir noktada önemli tabi. Şimdi nebi kelimesi nebi kelimesi e, çeşitli tasrif, sarf Arap dilinde sarp e, iş, işlemlerinden geçerek nebi haline gelmiş tam lafız olarak. Şimdi nebi kelimesinin aslı hem zelimidir hem zelimidir. Yoksa yani ennebi şeklinde hemzeli midir? Ennebi, sonunda hemze, e, ennebi yani elif, hemzeli midir? Yoksa yağlı mıdır? Sonundaki şey yağ mıdır? Yani aslı vav olan yağ mıdır? Sonra o vav yağ'ya dönmüş, iki yağ bir, birine gelmiş, sakin yağ. İdgâm olmuş, ennebi olmuş. Hangisi? Anladın mı? Anladın mı, tasrif olayını? O yüzden denilmiştir ki nebinin aslı neb ennebuvadır. Ennebuvatu enneb'u tu. Tamam? Yani neba yen fiillerinden. Neba yen Eğer nebvet dediğimiz zaman bu da neba yen bu bunun çekimi. Ne ne oluyor manası? İrtifa demek. Tamam? Yükselme, yüksek olma. Peki o zaman nebinin manası kelime olarak nebinin manası neymiş? Y yüksek olan, değeri, şerefi, mertebesi yüksek olan. Tamam mı? O zaman tam kökü ne olmuş oluyor? Ennebi vu. Ennebi Ya vav. Tamam? Burada sonra vav ya'ya ya dönüyor, iki ya' şeddeleniyor, idgam oluyor. Ne oluyor? Ennebi oluyor. Tamam? Çünkü neden? Eğer vav ile ya bir araya gelirse, bak şimdi vav ile ya bir araya gelirse ve vavdan wav, önceki e, olan o e, harf ya ise ne olur? Yani sukun olan ya ise ne olur? Vav neye dönür? Döner, ya'ya ya döner. Sonra idgam olur ernebi. Tamam mı? Bu birinci e, görüş ne bir ke kelimesin alınması. Bazılar diyor ki hayır o en nebe dendir, nebe o nebe alınmıştır. Nebe o ne demek haber demek. En nebe hu haber veya en nebe bir meanel haber. Nebe haber demek. Çünkü neden? Çünkü nebi hem haber verilen kendisinden haber verilen hem de haber veren değil midir? Ha? İşte o yüzden oradan almıştır diyor bazen. Çünkü ne biliyor? Haber verir kim? Allah'ın Allah'tan haber verir, din'den haber verir vesaire. Aslı da ne? Ee, hemze yani anlatabiliyor muyum? Buradaki hemze, şimdi oraya geleceğim. Buradaki hemze çok kullanıldığından dolayı bu nebi kelimesi, tamam? Yaya dönmüştür diyor alimler. Yani lke satır istemel. Çok kullanıldığından dolayı. Yani aslı aslı ennebiudur, ennebiu, tamam mı? Oradaki ennebiudaki hemze Ya'ya ya dönmüştür, sonra idgam olmuştur. Suhile denir buna, suhile denir. İdgam olmuştur, sonra ennebi olmuştur. Tamam mı? O zaman birinci görüşe göre, yani buradaki e, ennebuve, o da işte e, yüksek olan, ikincisi de ennebi haber veren. O zaman nebi manasının kökü dediğimizde iki manadan birisi ya değeri yüksek olan ya da haber veren demek. Değeri yüksek olan neden? Çünkü Peygamber Nebilerin değeri yüksektir. Haber veren neden? Çünkü Allah Azze ve Celle'den haber veriyorlar. Dinden haber veriyorlar insanlara. Tamam mı? Ancak şurada bir kayda var. Hangisini alacağız? Bu ikisinden birisi. Kayda var. Eğer bir lafızın iki manası varsa. Bak şimdi dikkat et. Kayıtları iyi getir. Bir lafzın iki manası varsa ve iki manasından herhangisi birbiriyle çelişmiyorsa ve bu iki manadan bir tanesini tayin edecek özel bir karine yoksa ikisini birden kapsar. Tamam? O zaman diyoruz ki burada nebinin iki manası da peygamberler hakkında mevcuttur. Yani peygamberlerin hem dereceleri yüksektir, insanlar indinde de Allah indinde de dereceleri yüksektir. Hem de nedir? Allah'tan, dinden haber veren veren kişilerdir bunlar ve kendilerinden haber verilen kişilerdir bunlar. Tamam? Anladın mı? Evet. Nebi ile Resul arasındaki fark vesaire. Bunlar ya ileride işleriz ya da dileyen ya da dileyen e, ebir metinlerimize dönebilir. Evet. ve selam وَسْسَلَامُ سَرْمَدَى Sonra salat ve selam olsun ebedi olarak kime? Alen Nebiye. El Mustafa. Mustafa olan Nebiye. Tamam. Şimdi Mustafa Mustafa ne demek? Mustafa muhtar demek. Seçilen demek. Çünkü Mustafa saf ve'den alınmıştır. Saf ve. Yani Alimler der ki, Safvetu Şeyi, Xiyaru. Bir şeyin Safvesi neymiş? Onun hayırlısı seçilmişi demek. O zaman Mustafa hayırlı seçilmiş demektir manası. Tamam mı? Yani bütün insanlara karşı, bütün insanlar içinde seçilmiş demek. Tamam mı? Yani çünkü ne biz, yani ve bütün insanlar içinde hayırlı olan demek. O yüzden biz Nebi'ye ne diyoruz Mustafa? Yani seçilmiş. Yani insanların en hayırlısı. Tamam? Mustafa'nın manası da bu. Evet. Ve Nebi Sosyem bütün Resullerin peygamberlerin en hayırlısıdır, tamam mı? Buna birçok delil var. Bunların en basinda Nebi Sosyem yani mirak gelesi, Embiyalarla namaz kıldığında ne yaptı? Onlara ne oldu? Onlara imam oldu, tamam mı? Evet. O yüzden e, bu zaten açık e, başlı başına delildir, tamam mı? Onların imam olması, onların en faziletli olmasının e, olduğunun delildir. E, bundan dolayı biz Nebi Sosyem'i e ne diyoruz? Seçilmiş Mustafa. Peki bak şimdi burada iş, e, işgal demeyeyim aslında. Şimdi bak. Allah Kur'an'da Halil'i, şey İbrahim aleyhisselam'ı halil edindiğini söylüyor. Bütün meallere bak. Hemen hemen çoğu Allah peygamberi dost edilmiştir diyor. Şey Allah İbrahim'i dost edilmiştir diyor. Bu aslında hoş değil. Bunu olduğu gibi Allah İbrahim'i halil edilmiştir diye çevirmeleri lazım. O halili de altta dipnotta şerh etsinler. Bak şimdi çok önemli. Çünkü sen dost dediğin zaman bak şimdi Allah'ın dostları vesaire tamam mı? Çok var Kur'an'da bu tür lafızlar. Ama Allah'ın dostları lafızları ayetlerde Allah'ın velileri şeklinde geçer. Ama İbrahim Aleyhisselam için velisi şeklinde değil de Halili şeklinde geçer. Tamam mı? O yüzden öyle dediğim zaman berbat olur, allak bullak olur, alt üst olur bunlar. Çünkü Halil Hulle, Halil Hulle'dir. Tamam mı? Hulle muhabbet. Yani Hulle muhabbetin daha üst seviyesidir. Bak. Şöyle bir e, toparlama yapalım. Oraya öyle gelelim. Bak şimdi. Bir insan derse ki Allah Azze ve Celle'yi Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı, mı? Halil edinmedi mi? Edindi. Şimdi bu Kur'an'da asla mevcut. Peki biz ne dedik? Peygamber kimdir dedik? İnsanların bütün e, Nebis'a selam bütün Nebilerin Resulü'nün neyidir dedik? En hayırlısı. Peki bir insan gelse dese ki ama Allah Kur'an'da demiyor mu İbrahim Aleyhisselam'ı halil edindiğini? Halil de muhabbetin üst seviyesidir. O zaman İbrahim Aleyhisselam daha üstün olmuyor muymuş gibi? Tamam mı? Bir, bir laf. Yani bir şey söyleyebilir. Bize diyoruz ki bak şimdi. Diyoruz ki evet. Halil, kulle yani. Halillik yani hullelik muhabbetin üst seviyesidir. Şimdi muhabbetin sınırı var, dereceleri vardır. En üst derecelerinden bir tanesi hulledir. Tamam mı? Diyoruz ki tamam. Allah Azze ve Celle İbrahim Aleyhisselam'ı kulle edindi. Ama aynı şekilde Allah Azze ve Celle peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i de kulle edindi. Hadiste mevcut, Müslim'deki hadiste. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ halilen kema itta اِتَّخَذَا İbrahim'e خَل۪يلًا Allah'a İbrahim'i halil edindiği gibi beni de halil edinmiştir diyor. Ama şimdi mahallelere baktığımız zaman dost. Şimdi dost, e şimdi Allah'ın ebru ayetlere bakıyorsun. Allah'ın evliyalarına da dost diye çeviriyorsun. E, Nasıl ayıracağız şimdi biz? O yüzden diyoruz ki biz bak meal okusan veya bu e, hadis kitaplarını tercüme olarak okusan veya Arapçasını bile okusan alimlere dönmediğin zaman anlaşılmıyor. Eksik anlaşılıyor, yanlış anlaşılıyor. E şimdi sen Arapçasını da okusan Allah İbrahim'i halil edmiştir. Nedir halil? es alimlere dönmediğin zaman halil edilmiştir. Arapça bilsen ne? Arapça halil hulle demek işte. Sevgi demek. Ama sen alimlere dönsen... E, Tefsillere dönsen, fıkh'a dönsen, alimlerin fehmine dönsen anlayacaksın ki hulle sevginin üst derecesidir. Okuyoruz bugün işte meallerde, Allah İbrahim'i dost edin dost edin ama hiç bilmiyoruz manasını. Ondan sonra biz okuduğumuz zaman anlarız diyoruz. Anladığımızı zannederiz diyoruz. Her zaman bunu söylüyoruz. Hayır, o yüzden bazı işgalleri çözemeyeceksin. Yani Allah'ın burada İbrahim'i özel diğer peygamber... Şimdi bak şimdi. İbrahim aleyhisselam diğer peygamberlerden üstün mü? Bütün peygamberlerden üstün peygamberimiz hariç. Delil ne? Allah İbrahim'i Halil edinmiştir. Bu ayet delil. Ama sen 30 sene oku bunu mealde anlayamazsın. Arapçasından oku. Arapça bilgini anlayamazsın alimlere dönmediğin zaman. Çünkü orada Halil kelimesi geçiyor. Halil de e, muhabbetin üst elecesidir. Ve bakıyoruz ki Allah Kur'an'da peygamberler arasında sadece İbrahim'e kulleyi vermiş. Delil ki peygamberimiz şey, delil ki İbrahim aleyhisselam diğer bütün peygamberlerden üstün. O yüzden selef halimleri icma etmiştir ki e, Resullerin peygamberlerin en üstünü İbrahim Aleyhisselam'ın ile Nebi sallalladır. Nebi Sassalem ile İbrahim Aleyhisselam arasında Nebi Sassalem'dir. Delil Allah İbrahim'i halil edilmiştir. Aynı şekilde Allah Nebi de halil edilmiştir. Tamam. Evet. O yüzden bu işgal değil yani. Allah Azze ve Celle'nin İbrahim Aleyhisselam'ın halil edinmesi Nebi Sassalem'in üstün olduğunu gö göstermez. Çünkü Nebi de halil edilmiştir. Tamam. Yani mesela birisi gelse dese ki yine e ama Allah azze ve celle Musa'yla konuşmadı mı? Allahu Musa tekliyemen. Allah Musa'yla gerçekten konuştu diyor şimdi ayette. Tamam mı? Allah Musa'yla konuştu. E peki Nebi Sallam ile konuşmadım diyeceğiz biz. Nebi Sallam'le de konuştu. Çünkü hatta ne diyoruz? Size bir üst seviye. Allah Nebi Sallam'le nerede konuştu? Şey, İb Musa Aleyhisselam'la. Yani Musa Aleyhisselam neredeydi Allah onunla konuştuğunda? Yerdeydi. He? Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yedi semanın üzerindeydi. Anlatabiliyor muyum? Yani, yedi, düşün yani. Onu orada konuştu. M makam olarak da daha e, üstün bir yerde konuştu. Tamam Ve O yüzden ben mesela bunu ilk e, duyduğumda, okuduğumda... A, şimdi birazdan bir na söz nakledeceğim alimlerin. Çok şaşırmıştım. Çok hoşuma da gitmişti. Bak şimdi. İbrahim aleyhisselama hulle diyoruz. Peygamberimizde de var. Musa Aleyhisselam'a konuştu diyoruz. Peygamberimize de var. Tamam mı? Bak şimdi. O yüzden bazı alemler ne diyor biliyor musun? Bize diyor istediğiniz kadar peygamberlerin peygamberlere kemaliyet sıfatı getirin. Yani tabi bu galebe olarak söylüyorlar çoğu zaman. Tamam mı? Getirin. Mutlaka o peygamber ya peygamber için ya da o peygamberleri takip eden evliyalar için. Yani bizim Nebis Aleyhisselam'ı takip eden yani Müslüman olan evliyalar için bulabilirsin diyor o kemaliyeti. Anlatabiliyor mı? Kemaliyeti bulabilirsin yani. Peki, e, yine nazma e, dönelim. Şimdi dedi ki: "Sümme salatu ve selamun şarmada alennabi. Nebi olsun ve Mustafa, Mustafa." Peki Mustafa Nebi (s.a.v.)'in isimlerinden mi? Hayır. <gülüyor> Allahu alem, Allahu alem. Şey Hüseyin bunu tercih ediyor. Hüseyin de öyle diyor zaten. Diyor ki: "Allahu alem." Mustafa Nebi Sallallahu Aleyhi ve isimlerinden değil, sıfatlarındandır, vasıflarındandır. Ha? Hatta diyor ki ben e, bazı insanlara şaşırılıyor diyor ki mesela bir hadis veya bir Nebi Sallallahu Aleyhi ve sözünü zikrettikleri zaman hadis falan. Diyorlar ki "Kâle Mustafa, kâle Mustafa" şeklinde. Yani Mustafa şöyle demiştir, Mustafa şöyle demiştir. Diyor ki halbuki bunu sahabeler çoğu kullanmamıştır yani. Tamam mı? Çoğu kullanmamıştır yani. Sahabeler ne? Sahabeler bilakis sahabeler kullandıkları zaman eee "Kâle Nebiyullah" demiştir. Allah'ın Nebisi şöyle dedi. Ve ya Kale Ebul Kasım, Ebu Kasım böyle dedi. Ve buna benzer şeyler söylediler yani. O yüzden bu insanların sık sık söylemesi işte Mustafa Mustafa Mustafa bu çok uygun değil yani. Biz sahabelerden daha mı iyi biliyoruz veya onlardan daha mı hayırlıyız? Değil mi? Nebis-i Sallam'a e böyle daha uygun bir sıfat bulduk da verdik değil. O yüzden diyoruz ki Allahu Alem Mustafa Nebis-i Sallam'ın isimlerinden değil. Allahu Alem sıfatlarındandır. O da zaten manası belli seçilmiş. Tamam mı? Evet, Kenzul Huda. E, Hidayet hazinesi. Yani altın gümüş hazinesi değil. Ney? hidayet hazinesidir. Bir ayette geçiyor. Sen sevdiklerine hidayet edemezsin. Başka bir ayette yine geçiyor. Sen doğru yola hidayet edersin. Tamam? Ee, hidayet iki onlara hakikatül vasiyeti anlattık. Dil yani onlara müracaat eder. Arasındaki fark ne? Tamam? Eee Yani bu kadar en e, bu tabii dördüncü nazımdı. İşte bugün de bu derse de iki nazım anlatmış olduk elhamdülillah. Evet on nazımları son bir tercüme edip bırakıyoruz. İnşallah. Ver o metni ver bakayım. Sen fotokom mu çektin bunları? Maktutat kısmını çektin mi el yazma? Niye? Çekseydin. Evet. Şu ana kadar gelen manz man manzumeler Elhamdülillahil kadimil baki Mukadderunul acali vel erzaki Hayyun alimun kadirun mevcudu Kâmet bihil eşya'u vel Bugün anlattıklarımız ise Dellet ala vucuduhil havadisu Delalet etmiştir Ala <gülüyor> vucuduhi Üzerine neyin üzerine? Varlığına Onun Vücudiyetine, varlığına yani Allah'ın varlığına Delalet etmiştir ney? El <gülüyor> havadisu havadisler. Havadis ney? Cem'u hadis. Hadisin çoğuludur. Hadis ise sonradan olan şeyler. Sübhanehu. O sübhandır. Fe ve o el hakim muhakimdir. El varistir. Tamam. Ee, şu, yani ilk dersimizden bugüne kadar, bu üçüncü dersimizin sonuna kadar dört tane nazmı şerh etmiş olduk elhamdülillah. Kaldığımız yerden önümüzdeki derse devam edeceğiz. Wallahu alem ve sallallahu nebina Muhammedin ve ve